Économie écologique Selin Cengiz, Barış Gencer Baykan, Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak. 94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese merhaba. Bu hafta programda bana Can Tombil e, eşlik e, edecek. Merhaba. Merhaba, hoş geldin hoş yayınımıza. Kaldık. Özlemişsindir, e ekonomi ekolojiye epeydir gelmedin. Evet, birkaç oldu galiba. Oldu, evet. ...o yüzden ben de özlediğini düşünerek <gülüyor> bu hafta... <gülüyor> ...fırsat bu fırsat... <gülüyor> ...fırsat bu fırsat, evet iyi oldu... ...Mahir, Barış ve Serkan'ın yokluğunda... ...şimdi bugün 13 Ağustos 2015... ...Dünya Limit Aşım Günü... ...Earth Overshoot Day... ...aslında bu sabit bir gün değil... ...her sene bugün değişiyor... ...ve her yıl aslında biraz daha öne geliyor... E, bu ne demek? E, biraz bunu e, konuşacağız bugün. E, küresel ayak izi e, dünyadaki ülkelerin özellikle e, kalkınmış ve kalkınmakta olan ülkelerin ağırlıklı olarak e, yarattığı e, küresel ayak izi e, meselesini konuşacağız. E, genel itibariyle tamamen e, tüketim alışkanlıklarının e, giderek daha fazla... Tüketmeye ve giderek daha fazla doğal kaynakların kapasitesini zorlamaya doğru yönelmesinin bir sonucu dünyadaki doğal kaynakların tehdit altında olması ve dünyadaki doğal kaynakların da sonuçta kendini bir yenileme süresi var. Fakat çok hızlı ve çok fazla tükettiğimiz için bu kaynakların kendi kendine yenileyebilmesine fırsat vermiyoruz. E, tüketimin belli bir seviyede tutulması, işte e, kirlilik alanlarının e, daha rehabilite edilir hale getirilmesi, işte geri dönüşüm meselesinin daha belki e, daha fazla buna e, kafa yorulması, ama tabii en e, temelinde tüketim alışkanlıklarının değiştiriliyor olması gerekli ki e, bu doğal kaynaklar kendi kendine yenileyebilsin ve e, her yıl biz aslında 12 ayda tüketmemiz gereken e, gezegenin e, bir yılda kendi kendini yenilemesi e, gereken kaynakları 8 ayda e, tüketiyoruz. Bu son e, birkaç yıldır böyle e, seyrediyor. E, 2000 13 yılında mesela bu 20 Ağustos tarihine denk geliyormuş. Geçen sene 19 Ağustos'tu ve bu senede bayağı dramatik bir şekilde 6 gün öne çekilerek 13 Ağustos tarihine denk gelmiş ki aslında bu epeydir yani 1970'lerden beri ekolojik limit aşımıyla ilgili hesaplamalar yapılıyor bu Global Footprint Network tarafından. Mesela 2000 yılında 1 Ekim'miş bu tarih. 15 yılda çok ciddi oranda biz bu tarihi öne çekmişiz. Evet. WWF'in stratejik ortağı küresel ayak izi ağı hı hı. Global Footprint Network'in başkanı Mathis Wagner Nagel konuşmuş. Serkan Ocağ'ın haberi. Kendisi burada yok ama haberini okuyoruz. Haberini okuyoruz, evet. evet. Demiş ki bu yılki sonuçları karşılaştırırken, değerlendirirken. 1970'lerdeki ilk ekolojik limit aşımından bu yana insanoğlunun karbon ayak izi iki kattan fazla arttı. Ekolojik ayak izimiz ile dünyanın biyolojik kapasitesi arasında gittikçe açılan uçurum en büyük nedeni bu uçurumun en büyük nedeni sere gaz emisyonlarıdır demiş evet ee, biraz daha belki e, bu konunun detaylarına e, bakacak olursak aslında ee. bir cevap da bulunuyor. Bugün çok özür diliyorum sözünü kestim. Estağfurullah. Ee, bugün Açık Gazetede de o soruyu sorabilmiştik. Hı hı. Daha doğrusu tekrarlayabilmiştik. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan dün muhtarlara yaptığı konuşmasında utanmadan sıkılmadan şunu söyleyebiliyorlar. Barajlar sebebiyle bunu da dindar geçinenler söylüyorlar ha demişti. Allah'ın verdiği yağmurdan nasıl para alırsınız diyorlar. Eyvallah Allah'ın verdiği yağmur bu barajlar olmasa nereye gider diye soruyordu. Toprağa gider ne olur? Dere olur, ırmak olur, denize gider diye soruyordu. Ve bunların maliyeti, ufak bir dökümünü çıkarıyordu. Bu barajların hı hı. bir maliyeti yok mu? Yüz milyonlarca maliyeti olan barajlar bunlar. İşletme masrafları, diğer girdiler, çıktılardan bahsediyordu. Ama Allah'ın verdiği yağmurdan, Allah'ın verdiği e, o dilden konuşacak olursak, Allah'ın verdiği toprağa <gülüyor> ve Allah'ın verdiği dereye ve ırmağa aynı zamanda denize gitmesini bir e, ekonomik e, anlamsızlık yüklüyordu. Ee, bu ekonomik anlamsızlığın en belirgin olduğu noktalardan bir tanesi de işte bu. Şu anda önümüzde duran ekolojik ayak izinin de net bir şekilde vurgulandığı, ne kadar arttığını net bir şekilde vurgulandı. dünya limit aşıt günü. Evet. Ne evet. kadar fazla buna engel oluyoruz. Bu döngüye ne kadar fazla engel alıyoruz? Olmuyoruz aslında ve tabii bunu aşağı yukarı işte hep bahsettiğimiz bu dünya ekonomisinin yüzde 85'ini... E, i̇dare eden G20 ülkeleri e, aslında işte kalkınmış ve kalkınmakta olan ülkeler e, daha çok tabii e, hep daha fazla tüketmek uğruna e, ne oluyorsa oluyor zaten. E, zaten bu kadar e, işte sera gazı emisyonlarının e, artması e, iklim değişikliğinin e, esas müsebbibi bu ülkeler ama e, ne yazık ki bütün bu e, tüketim alışkanlıklarının değiştirilmiyor olmasının e, sonuçlarını e, ve e, ne diyelim. Ee, en kötü, en olumsuz yanlarını da aslında en yoksul ülkeler. Evet. Ee, nasıl yani iklim değişikliğinin e, de sonuçlarını e, dünyanın en yoksulları e, sırtlamak zorunda kalıyorsa bu mesele de böyle e, ve bu e, ne oluyor? Bu limit e, aşım e, meselesinin sonunda e, daha fazla kıtlık e, meydana geliyor. Çünkü daha fazla tarım arazisini, e, daha fazla ormanı e, yok, yok etmiş e, oluyorsunuz e, tüketim alışkanlıklarınızı değiştirmediğiniz için e, daha fazla su kaynağını e, kurutmuş veya kirletmiş e, oluyorsunuz ve yine iklim değişikliğine bağlı aşırı hava e, olayları da e, giderek şiddetini arttırıyor evet. e, bunlar da işte geçenlerde yine e, nerede yaşandı Çin, evet e, Çin-Tayvan bölgesinde Çin-Tayvan bölgesinde e, yaşandı bunlar tabi böyle doğal bir takım felaketlermiş gibi karşılanıyor ama aslında bunlar hepsi birer iklim değişikliğinin sonucu olarak karşımızda duruyor. Her zaman söylendiği gibi bu olaylar da sadece burada kalmıyor. Ne kadar daha fazla kıtlık, ne kadar daha fazla iklim krizi varsa o kadar daha fazla huzursuzluk oluyor. O kadar daha fazla çatışma oluyor. O kadar daha fazla evet. savaş oluyor ve neticesinde göç oluyor. Nüfus, nüfuslar yer değiştiriyor. Bunun en somut örneğini şu anda Orta Doğu'da görebilmek mümkün. Evet, çok doğru. Evet. E... Türkiye'den de bahsediliyor. Ondan da belki aktarabil onu da aktarabilme fırsatı bulabiliriz. Hı hı. Ee, Mustafa Özgür Berke konuşmuş. WWF Türkiye Doğa Koruma Yönetmeni. Ee, ...ülkemiz bu durumdan çok da farklı değil, gelişmiş ülkeler kadar e, olmasa da... Hı hı. E, ...aynı şekilde arttırış, artma söz konusu. Ülkemizin karbonohek izi 1990'dan bu yana %110 oranında artmış. Çok daha fazla olması lazım. Mustafa Özgür Berke rakamı %110, mu? %110 olarak hı hı. vermiş. Hı hı. Bunun ana nedeninde enerji sektörü olarak göstermiş. Evet. Zengin yenilenebilir enerji kaynaklarıyla Türkiye bu artışın önüne geçebilir diye de eklemiş... Hı -hı. Artından da elektrik enerjisi üretimi yap yapılan yatırımlarda kömür yerine rüzgar ve güneşe yönelik e, önceliğin belirilmesinin hem elektrik talebini karşılayabileceğini hem de emisyon artışını sınırlandırabileceğini söylemiş. Hı -hı, hı -hı. Evet Tabii bu e, bireylerin de tabi ekolojik ayak izleri var evet. e, nasıl işte ülkelerin e, varsa yani işte bu e, tükettiğiniz ve e, limiti aştığınız şey aslında sizin e, ayak iziniz. E, oluyor. İşte e, bir e, birey olarak da e, ne kadar fazla doğay, doğal kaynakları çok fazla tüketen e, alanlarda mı e, faaliyet gösteriyorsunuz? E, ne kadar et e, tüketiyorsunuz? E, ne kadar fazla uçağa biniyorsunuz? Bunların hepsi aslında e, bireysel ekolojik e, ayak izi e, yaratan e, etkenlerden bazıları. E, bu e, iki tane bilim adamı, demin e, senin de ismini bahsettiğin, bir tanesi William Rees, diğeri de Mathis Wackernagel. Evet. E, bunlar bir hesaplama yöntemi e, geliştirmişler. Dünyadaki biyolojik e, kapasiteyle e, tüketilen, e, yani dünyanın tüketim alışkanlıklarını e, bir arada hesaplayan ve e, yani işte o biyolojik kapasiteyi e, tüketim alışkanlıklarına e, bölüyor ve onu da 365 e, güne çarpıyor. E, çıkan tarih e, bu e, işte her sene daha gerileyen bir tarihe e, denk geliyor. Mesela bu e, geçen sene e, galiba bu yıl daha bu e, açıklanmış olabilir mi? Ben e, henüz görmedim 2015 e, listesini ama 2014 listesine göre e, Türkiye ekolojik ayak izi e, ...sıralamasında... ...154 ülke arasında... ...63. E, sıradaydı... İlk 10 ülke... E, ...çok ilginç... ...aslında herkes ilk e, sırada Amerika'nın... E, ...olacağını düşünür ama... ...ilk sırada Birleşik, Ameri e, Birleşik Arap Emirlikleri var... E, i̇kinci sırada Katar... ...3 Danimarka... ...4 Belçika... ...5 Amerika... E, ...Estonya, Kanada, Avustralya... ...Kuveyt ve İrlanda olarak... E, ...devam ediyor e, bu sıralama... Ee, yani Türkiye ortalarda bir yerde aslında. Ee, ne, ne, nasıl bunu e, hesaplıyoruz? Mesela bu yılki rakamlara göre de e, eğer Çin'den 2.2 tane daha olsaydı Çin kendi kendine yetebilecekti. Çin'in kaynaklarından bahsediyoruz. Evet Çin'in kaynaklarından. Yani. Mesela e, ne dedik? E, şeye bakalım. Yani Çin e, biraz... E, ...baz alarak gidiyoruz... Ee, ...Almanya için bu 2.5'miş mesela... ...Almanya 2.5 tane daha Almanya olsaydı... ...2.5 Almanya... ...2.5 Almanya... ...bu Amerika için 1.92 gibi bir rakam... ...İsviçre için 4.3... ...Japonya için 7... ...İsviçre de çokmuş... ...Çok evet... ...Birleşik Arap Emirlikleri için de 12.3... <gülüyor> ...yani 12.3 tane Birleşik Arap Emirlikleri'nden olacak ki... ...onlar kendi kendilerine yetebilsinler... Türkiye için de bu 1.7. Yani biz de sonuçta 1.7 Türkiye daha olsaydı kendi kendimize yetiyor olabilecekmişiz. O da fena değil yani Amerika'ya Amerika şeyine yakın oranına yakın bir oranı yani. Evet. evet. E, Tony's abiyle ölçülüyordu bu değil mi? Efendim? Ton, ton üzerinden ölçülüyordu. Evet. Evet. evet yani benim, de, benim elimde daha eski veriler var. Hmm. Türkiye'ye dair. Ee, 2010 verilerine göre 4.1 tonmuş Türkiye'nin e, ortalaması. Ve 2002 yılında ise biraz daha geriye gittiğiniz zaman 8 sene önce 3 tonmuş. Şimdi ya belki... şey kişi başına düşen küresel ayak izi. Evet. Evet. Ee, muhtemelen 2010, 2015 verilerine baktığımız zaman bunun kat ve kat bir üstünü göreceğiz Kesinlikle. ama şu anda bulamadım. Evet. Ee, ölçülebiliyor aynı evet, zamanda. Evet. Evet. Bir ara verelim aradan sonra tekrar konuşmaya devam edelim. Kissed his heart like crucifixion nails, shaking fists and reds as You never stood a chance when the anger ran red on Fleet Street. You turned your eyes to France. Humble far from Dublin, chased across the. Biting, it's still sharp enough To slice through every page Destitute and beaten by The system of the crown The better bill you swallow Tastes sweeter going down And looking back on the grave When they paid to hear you talk Baccarat and champagne flutes Tobacco from Virginia Zan 4.9 Açık Radyo'da Ekonomi Ekoloji Programı'nda küresel ayak izini e, konuşmaya başladık. İlk yarı Earth Overshoot Day, Dünya Limit Aşım Günü. E, dünyanın biyolojik, e, biyoçeşitlilik kaynaklarını e, 12 ayda kendi kendini yenilemesine izin vermeden 8 ayda e, tüketiyoruz. E, dünyadan çeşitli örnekler verdik, rakamlar verdik. Kim ne kadar çok tüketiyor ya işaret eden eğer e, yenilenebilir e, ekolojik kaynakları olan talebimiz e, bugünkü gibi e, devam ederse de e, 1.6 e, gezegene e, ihtiyacımız var işte ortalama bu da 2050'lere geldiğimizde 2 hatta 3 yani herkes bir Birleşik Arap Emirlikli e, bir e, Çinli e, bir Japon gibi e, tüketmeye devam ederse bize 2-3 gezegen Bile neredeyse yetmeyecek. Gerçi tabii çok e, bilimin epey bir bu son dönemlerde önemli çalışmaları var. Önemli e, işte başka gezegenlerde yaşam var mı üzerine... Önemli çalışmalar yapıyor ama yani bir süre daha en azından başka bir gezegende e, yaşamayı başaramayacağımıza göre tek gezegene hepimiz sığmak ve bu te gezegende tek gezegenle e, yetinmeye e, çalışmamız gerekiyor. Evet ama yalnız kalacağımız aşikar. Dünyamızın biyolojik çeşitliliği her zamankinden daha kötü bir durumda olduğu söyleniyor. Evet. E, yaşayan gezegen endeksine göre WWF'in. Evet. Omurgalı türlerin popülasyonları 40 yıl öncesine göre yarı yarıya azalmış. İnsan popülasyon artıyor ama Omurgalıların, e, omurgalı türlerin popülasyonu e, azalmaya devam ediyor. Karasal türlerde 1970 ve 2010 arasında %39 bir azalma söz konusuymuş. Çok ciddi bir rakam. su türlerinde ortalama %76 bir düşüş var. Deniz e, Denizel türlerde 1970 ve 2010 arasında %39 azalma söz konusuymuş. Yalnız kalacağız yani. Evet, e, tabii burada e, yine aslında dönüp dolaşıp neye geliyoruz? İşte ormanların kendi kendini yenilemesine izin vermiyoruz. Yine aynı şekilde e, denizlerdeki balık türlerinin yine e, kendini yenilemesine izin vermiyoruz. E, okyanusların e, temiz hava üretecek kadar e, zamana ihtiyacı e, var ve bunu da e, göz ardı etmeden denizleri e, kirletmeye işte avlanmaya neyse devam ediyoruz. Ardından da şaşırıyoruz. Bu barajlar olmasa su nereye gider diye soruyoruz kendi kendimize. Toprak cevabı geliyor aklımıza. Deri evet. olup ırmak olup denize gideceği aklımıza geliyor. Evet. Sanki Yok oluşmuş gibi aslında bu. Milyonlarca yıldır olan şeyi bir gariplik olarak görmeye başladık sanırım. Evet, aynen öyle. Yani normal e, yaşam e, döngüsünü, e, doğanın yaşamsal e, döngüsünü e, garipsemeye e, başladık. Bu da aslında bizim başımıza e, epeyce felaket getiriyor tabii. E, bu e, demin e, bahsettiğin e, WWF'in Yaşayan Gezegen Endeksi. E, orada çok enteresan aslında bir veri de var. E, bir takım e, kirli projelerin de aslında bu e, bahsettiğimiz rakamsal yani biyolojik çeşitliliği nasıl e, düşürdüğüyle ilgili demin işte senin söylediğin karasal türlerde azalma başka türlerde yine e, çok ciddi e, tatlı su türlerinin e, popülasyonlarında ciddi azalmalar ve e, bu türlerin aslında e, çok hızlı Yok olmaya devam etmesinin ana sebepleri de sulama projeleri, hidrolik santralli HES projeleri ve tabii aslında belki Türkiye özelinde de düşündüğümüzde altyapı projeleri, ulaşım projeleri, kentleşme projeleri. Hatta işte sürekli bütün çevre konusunda çalışan örgütler bunlarla ilgili defalarca raporlar yazdılar. Yani bu Kuzey Ormanları bölgesinde 3. Havalimanı ve 3. Köprü projesinin oradaki biyolojik çeşitliliği nasıl olumsuz etkileyeceğiyle ilgili, hangi türlerin tehlike altında olduğu ile ilgili çok detaylı kapsamlı çalışmalar var. Yani biz de epeyce bu türlerin azalmasına aslında öncülük eden, Ülkeler arasında yerimizi alıyoruz yani evet. altın madalyayı hak eden bir şeyimiz performansımız var o konuda. Bakalım zamanda azalıyor. Altı gün mü geçmişti? Altı gün mü daha önce? Altı gün evet. evet. Muhtemelen önümüzdeki sene daha da fark daha da büyük aralık görebilmek um, um, ummayalım ki mümkün olmasın. Evet. <gülüyor> Ama e, Karanlık bir tablo karşımızda galiba. E, maalesef öyle evet. Mesela yine e, bu şeye geri dönecek olursak orada da e, yine belki enteresan bir e, rakam verebiliriz. E, dedik ya bu e, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin e, aslında e, bütün e, bu tüketim alışkanlıklarının e, olumsuz sonuçlarını az gelişmişler veya yoksullar e, çekiyor diye. Evet. Mesela orada da enteresan bir ee, yine e, istatistik var. Ee, bir Amerikalının ayak izi 43 Afrikalının ayak izine eşitmiş. Ee, yani bir Amerikalı'nın e, e, tükettiği e, şeyin, e, yani işte artık e, tük, bütün genel tüketiminin 43 tane Afrikalının tüketimine e, eşit olması da bence e, epey e, vahametin e, geldiği noktayı gösteriyor. Ee, bu herhalde böyle devam edecek. Evet, türlü röperteci bir, ee, bir durum aynı zamanda. Yani WWF bilim ve politikalar e, politika direktörü Mike Barrett'ın yaptığı bir açıklama vardı. Geçtiğimiz Ocak ayının başında. Hayvan popülasyonunun yarısını kaybettik diyordu. Dünya evet. üzerindeki hayvan popülasyonunun yarısını kaybetmiş durumdaymışız. Ve buna sebep olarak da insan tüketimi olarak gösteriliyor. İnsanların tüketim alışkanlığı evet. gösteriliyor. Evet. Bu açıkça bir çağrıdır ve her, artık harekete geçmemiz şarttır diye de devam ediyordu. Evet. Ve sadece hayvanlar değil aynı zamanda enerji ve gıda krizleriyle de karşı karşıya olduğumuzda... Çok açık bir hı hı. durum galiba şu an evet. önümüzde duran. Şimdi önümüzde iki tane önemli e, uluslararası zirve toplantı var. Bir tanesi G20. E, Türkiye ev sahipliği yapacak buna. E, ve tabii e, aslında artık bu yıl, <gülüyor> bu yılki COP21 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Sözleşmesi Taraflar Konferansı. Yani kısaca evet. iklim zirvesi e, diyoruz buna. Aralık ayında Paris'te toplanacak. Onun öncesinde 15-16 Kasım'da da e, değil mi? Doğru söylüyorum G20 zirvesi yapılacak Türkiye'de artık yeni bir iklim anlaşmasına ülkelerin imza atmasını bekliyoruz COP21'de ve ondan önce de G20 zirvesinde önemli kararlar alınması öncüsü gibi yani burada alınan kararların belki COP21'e taşınması iklim özelinde aslında tabii bu bu meselenin e, özellikle bu e, konuların e, gündeme e, gelecek olmasını gelmesini e, bekliyoruz en azından. Yani bu hem e, bu yıl G20 hem de COP21 çok tarihi olacak bu açılardan. Yani pek çok e, artık yani e, şeyler krizler sadece ekonomik değil artık e, ekonomik krizler. E, sosyal, ekolojik e, krizler de aynı zamanda e, birbiriyle bağlantılı bir genel iklim e, krizinden bahsediyoruz ve yine e, tabi vurguladığımız G20 ülkeleri e, bunun müsebbibi. %80'den e, yani e, iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salınımlarının %80'den sorumlu ülkeler bunlar. Evet. Ve kömür yatırımlarını da sürdürmekte devam ediyorlar Yeni planlar ediyorlar. da yapıyorlar evet. Reklam da yapalım ufak <gülüyor> ee, Bu 20 zirvesi sürerken Daha doğrusu başla, başlamadan hemen önce 12-13 Kasım'da Boğaziçi Üniversitesi Garanti Kültür Merkezi'nde yapılacak bir de iklim formu olacak İklim için hareketinin düzenleyici evet. Bunu da davete çıktı İklim için nokta.org'dan bulabilirsiniz Bir oturum düzenlemek istiyorsanız G20 bu sene bildiğiniz üzere sen biraz önce senin de bahsettiğin üzere Türkiye başkanlığında 15-16 Kasım tarihlerinde Antalya'da yapılacak. Ee, bu iklim için kampanyasında da iklim krizinin bu başlıca sorumlusu G20 ülkelerinin liderlerine karşı söylenecek sözü olan herkese davet ediyorlar. Davet ediyoruz. 12-13 Kasım'da Boğaziçi, Üniversitesi Boğaziçi olacak Üniversitesi'nde olacak olan bir forum bu. İk detayları da iklim için takip edebilirsiniz. Evet, evet. Ee, bu hafta da ee, ekonomi ekolojiye ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ekonomi ekoloji. Hmm.